Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan günaydınlar Günaydın evet. Bugün e, konuğumuz, e, konuğumuzu tanıyorsunuz aslında Açık hmm. Radyo e, dinleyicileri Açık Mutfak e, Programı'nı yapıyordu Açık Sofra, pardon <gülüyor> Bülent e, kendisi gıda mühendisi Akdeniz Üniversitesi'nde e, Gıda Güvenliği ve Araştırma Merkezi'nde kurucusu aynı zamanda. Fakat e, maalesef 2016'da KHK ile ihraç edilen kıymetli akademisyenlerimizin arasına girdi. Birisi, evet. e, şimdi Bülent e, birkaç gün önce Biyanet'te yayınladı, e, yazdı e, meseleyi. Biz de bunu programda gündeme getirmek istedik. Çünkü e, konu çok önemli. Nedir? Kocaeli, e, Dilovası ve Ergene Havzası özelliğin özellikle e, başta olmak üzere. Bir de zannedersem biraz Tekirdağ ve Antalya'da var. Hı hı. Buradaki e, toprak, hava, gıda, su, su kirliliği, e, kirliliği, endüstriyel kirliliğin Yaratmış olduğu Hem tabi bütün hava su toprak e, Kirliliği ve aynı zamanda da e, Başta insan sağlığı Olmak üzere bütün canlıların Sağlığını tehdit eden bir kirlilikten e, Bahsediyoruz Bu konuda tabi özellikle Dilovası'nda e, yaptığı e, Çalışmalarla e, Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu'nu da Burada e, anmakta evet, e, Anmadan e, geçmeyelim Kendisi şu an hala daha Tutsak Evet. ...tutulan değerli akademisyenlerimizden evet. bir tanesi. Şimdi bu çalışmada daha çok Ergene Nehri Aa. Havzası'nı kapsayan bir çalışma. Ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmaya başlanmış... Ee, birkaç yıl evvel fakat e, sonrasında akıbeti belirsiz bir sürece girmiş bu e, çalışmanın tabii bu çalışmanın önemli bir kısmını e, hazırlamış olan Bülent Şık e, bugün e, telefon hattımızda e, hocam günaydın Günaydın iyi yayınlar Günaydın teşekkür ediyoruz ee, öncelikle biz bir biraz anlattık ama e, bu evet. çalışma neydi, e, Bülent bize anlatır mısın bu araştırmanın Tabii. kapsamı yani çok detayları var ama e, evet bir an, kısaca anlatırsan çok seviniriz. Tabi yani umarım süre yeterli olur. <gülüyor> e, gerçekten kapsamı çok geniş. Evet. E, şimdi bu çalışma e, 2007 ya da 2008'de mecliste bu dilovası ve ergenin odaklı bir kanser tartışmaları olmuştu o zaman. Evet. E, eğer yanlış anımsamıyorsam bu görev Sağlık Bakanlığı'na verilmiş. Yani. yani böyle bir şey yapılsın diye. Sağlık Bakanlığı'nda ıı, eski Hıfsız sağ başkanlığı, şimdi ıı, Türkiye Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı oldu, ıı, Halk Sağlığı Kurumu oldu. Onlar ıı, bünyesinde yani tamamen finansmanı, yürütücülü, ıı, kamuya ait, Sağlık Bakanlığı'na ait bir büyük halk sağlığı araştırması bu. Şimdi projenin odak noktasında şu var. Iı, Buradan tabi Onur Hamzaoğlu hocaya da yine Çok saygılı anıyorum ben Umarım en kısa sürede özgürlüğüne Kalışmasını da cani gönülden diliyorum evet. Dil havasında 2011'de Onun çalışmalarıyla aslında dile gelmişti Oradaki problem Ama çok uzun zamandır yani 2007-2008 2000 yılların başı Türkiye'de aslında kanserojen Kimyasalların yoğun olduğuna yönelik Endişelerin olduğu Kanser görülme sıklığının en fazla olduğu Bir Türkiye'de değil, dünya genelinde bölgelerden bir tanesi dilovası. Ergene e, alması. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde de. Dünya'da. Tabi, hmm. tabi ki yani hani belli belli açılarından e, kanserojen kimyasal yoğunluğu, kanser görülme sıklığı açısından, e, dünyadaki mesela kanser hastalıkları görülme sıklığı yüzde on iki falan geçenlerde bir ölüm, yani kanserden ölüm, o e, dilovasına yüzde otuz üzerinde. Şimdi. Ergen'e havzası da kritik. Ergen'e zaten sürekli hani son 10 15 yıldır en azından suyla ilgili tartışmaların odak noktasında yer alıyor. Hı hı. Doğduğu noktadan döküldüğü noktaya yaklaşık 270-280 kilometrelik bir nehir. Fakat aslında Ergene'ye nehir diyemeyiz. Ergen'e çayı Ergen'e nehir desek de. Bir havza. Ergen'e tabii Ergene'nin tab su olarak yani topraktan çıktığı yer hı hı. küçücük bir dere aslında. Hı hı. E, dere denize dökülene kadar sağlı sollu çeşitli Çerkezköy'de, Çorlu'da en çeşitli tesisler Yeraltı suyunu alıyor Yeraltı suyyu en olarak kullanıyor Kullanı suyu atık olarak deşarj ediyor yani aslında ergene çayna bir atık nehri demek daha doğru evet. daha e, akıllıacak evet. şimdi bu çalışma odak noktasında şu şu var yani <gülüyor> bir, bir, bir tür maruziyeti belirleme çalışması bu hmm. yani maruziyetten kastımız şu e, mesela siz orada e, hava çok kirli Tamam kirli yani gözle görülür bir kirlilik var zaten burada bir sürü tesis var bu tesislerden çeşitli atıklar çıkıyor duman çıkıyor işte sıvı katı çeşitli atıklar çıkıyor bu atıkların nasıl depolandığını nasıl izole edildiğini arıtıldığı bunlarla ilgili bilgilerimiz çok az ama en azından hani Türkiye odağı da baz alarak konuşursak bunların çok vahşi bir şekilde sağa sola saçıldığını söylemek çok da mümkün şimdi tabi temeldeki çıkış noktası şu yani kirlilik ne düzeyde var yani şimdi burada kirlilik derken Peki neyi kastedeceğiz Çalışmanın kapsamı çok geniş. Yani çalışmanın genel başlığı e, Kocaeli, e, Ergene Havzası. Ergene Havzasındaki üç kent, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, bütün o kentlerden geçiyor e, Ergene Bu kentlerdeki işte toprak, yeraltı, yer üstü yüzey suları, e, kaynak suları, içme suları, e, Ergene Nehri'nin e, çeşitli noktalarında neler karışıyor bu nehre atıklarla, atık kirlenmesi ne neler yol açıyor. Hmm. E, hava ölçümleri, hava kalitesi ölçümleri ki mesela e, için sadece Dilovası odağında anlıyoruz ama Kocaeli'nin hemen hemen her yerinde yapıldı. Karanürsel, İzmik Körfezi, Kandıra, Gebze, Başiskevesi, Derince vesaire gibi hemen hemen her yani lokasyondan e, Dilovası dahil çeşitli örnekler alındı. Şimdi mesela hava kalitesi ölçümüne söyleyeyim sadece çalışmanın bir parçasıdır bu. Hı hı. E, havadaki partiküller, sol uzun bu içerisinde küçük küçük partikül var, yani tost tanesi gibi düşünebiliriz bunu. Bunlar bir sünger parçacığı gibi havadaki çeşitli toksik değilde kimyasal maddeler bünyelerine çeker. Biz onları solduğumuz havayla birlikte alırız. Mesela alifatik aromatik dediğimiz bazı bileşikler var. İşte bu tozda bulunan ve toza yapışan daha doğrusu havada bulunup toza yapışan kanserojen kimyasallar bunlar. Evet. Poli aromatik hidrokarbon PAH dediğimiz uçucu bileşikler var. Bunlar da gibi toza yapışır ve bunlar da solduğumuzda vücuda alırız. İşte akciğer kanseri vesaire çeşitli hastalıklar yol açar zaman içerisinde. Şimdi ...bir havanın kirli olduğunu söylediğimizde... Hı hı. E, ...hangi mahalle ne kadar kirli mesaj. şimdi ...Dilovas dediğimiz yer... E, ...40-50 bin nüfusu, kocaman bir ilçe... ...ama onun dışında bir hı. sürü başka bölge var... Hı. ...yani oralardaki kirlenmenin düzeyde... ...neredeyse e, bütün Marmara'dan bahsediyoruz... Evet. ...değil mi? ...yani şöyle söyleyeyim... ...Ergene Havzası kapsamında... üç kent... E, ...Tekirdağ, Edim'de 40'lar idi... ...tamıyla çalışıldı... ...Kocaeli... ...Kocaeli ve de e, e, Dilovası hani çok konuşuluyor ama... ...Kocaeli'nin tamamı çalışıldı... Hı hı. ...ve... Ee, kontrol içinde Antalya seçildi Antalya biliyorsunuz bir turizm tarım memleketi Burada hmm. ağır sanayi herhangi bir sanayi hmm. faaliyeti yok ee, Çok ölçüye kıyas edilemez Kadar önemsiz hatta evet. Dolayısıyla dendi ki yani Antalya'da da Aynı çalışma yapılsın Antalya'dan elde edecek e, veriler e, Bize o bölgedeki sanayi kirliliği Hakkında bir e, fikir verir hmm. Doğru yani bunun başka bir yöntemi de yok Açıkçası kıyaslama yapmak gerekiyor Şimdi projenin Başlığı her ne kadar ee, bu işte Kocaeli ergene Havzası o yaşanan yerlerde e, çevresel ortamlarda insana geçen ve kansere neden olan kimyasalların ağırlığının tespiti olsa hani çok özet geçtim başlığını evet. şimdi burada mesela hava kalitesi ayrı bir iş onu ölçün. Evet. Ee, yüzlerce Hı -hı. ölçün gıda e, ayrı bir iş su ayrı bir yani her biri ayrı bir proje bunların e, deniz suyu ve bütün o Saros Körfesi, İzmit Körfesi, Marmara Denizi'nin çeşitli bölgelerinden alınmış su örnekleri var. Burada mesela işte Ergeniz'den deniz suyuna nasıl bir geçiş oluyor? Hmm. Ve oradaki canlılara ne kadar kanserojen madde geçiyor? Ağır metalden tutun çeşitli. Bütün bunlar e, incelendi yani bu araştırmada. Peki, Tamamıyla ben size daha, daha detaylı şöyle bir şey söyleyeyim. Ha. Bakın şöyle bir şey kritik. Araştırma aslında çıkış noktası bir kere bu. Kocaeli, Antalya ve Ergene havzasındaki illerde yaklaşık 6 milyon nüfustan bahsediyoruz. Yani hmm. sadece bu illerin hmm. daha, ama İstanbul'u hmm. falan e, ama. Açman, e, katınca daha da gençler. Evet. Bu illerde hane bazında yapılmış soy zincir araştırmaları var. Yani e, aile geçmişinde e, kanser hmm. vakalarının görülme sıklığı kayıt altına alındı. Burada bakın açık söyleyeyim yüz binlerce hmm. hanede yapılmış çok büyük bir kapsamlı halk sağlığı araştırması bu. Şimdi şöyle düşünelim yani en sona söyleyeceğim en başta söyleyeyim Hı -hı. onun üzerinden de konuşalım. Tamam. Ee, bir ovasını konuşalım örneğin değil mi? nüfuslu bir yer, bir sürü mahalle var, bir sürü orada işte e, e, lokasyon var. Şimdi orada e, siz hane bazında bir araştırma yapıyorsunuz önce ve e, diyelim ki orada işte 10 bin hane var. Tamamen hani, örnek, örnek Hı -hı. diyorum. Bu, bu, bu, bu hanelerin hangisinde kanser görülme sıklığı fazla? Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Sonra bunlar o kocaman dev bir harita düşünün haritaya işaretliyorsunuz. Nokta nokta evet. kırmızı kırmızı nokta alıyorsunuz. Sonra önünüzde e, kanser görülme nüfusta nüfusun e, şey, tarzın, hane bazında hangi noktalarda bir o kanser görüldüğüyle ilgili bir, bir, bir görüntü oluşuyor. Sonra toprak, su e, hava, e, gıdalar yani e, şimdi temel bir toksik maddelerin vücudunuza giriş yolları bunlar. Ya soluduğumuz hava ya da yediğimiz içtiğimiz şeyler ya da deri absorpsiyonu. E, bu buradaki ortamlarda e, yüzlerce çeşitli yani yüzlerce farklı kansere neden olma ihtimali e, olan e, kimyasal maddelerin kalıntısına bakıyoruz. Yani buna ne miktarda var? Toplakta ne kadar? Biçme evet. suyunda ne kadar? Gıdalarda ne kadar? Yani burada 40-50 çeşit gıda çalışıldı. Bakın şöyle söyleyeyim sadece gıda çalışması e, Ergene havzası, Kocaeli e, Antelokunluca Odağı'nda 1440 fa farklı noktadan örnek alındı. Bu 1400, 40, 40 noktayı her birini bir mahalle ya da köy gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani büyük bir tablo çıkacak ortaya. o gıda deyince e, dinleyicilerin... Sadece olsun. gıda, Suda e, da işte bir... Orada yetişen su... bir e, marul diyelim mesela. Öyle, öyle mi? Bunun yani, üzerine tabii, bir celemek tabi, istiyorsunuz. Tabi, tabii, tabii, tabii. Yani marul, roka, tamam. pirinç, Hı -hı. buğday. Hani çeşitli gıdalarda evet. bu çevreden bulaşan, neler bulaşabilir? Mesela toprak çok kirlidir, ağır metal geçer. Kurşun, kadmiyum, hı hı. civa, arsenik vesaire gibi böyle hani e, kansere çeşitli asal oluşan tehlikeli maddeler. E, yine aynı şekilde bitkiler, iri yapraklı bitkiler, hava kirliliğinde bulunan çeşitli e, kirleticileri yani havayı kirleten etkenleri de bünyelerine alırlar yaprakları vasıtasıyla. Yapraklar böyle büyük bir delikler içerir. O deliklerin içerisinde toz partikülleriyle beraber kanserojen maddeler de geçer. Suyla birlikte bir sürü kimyasalı bünyesine alır. Dolayısıyla gıdadaki kirlilik bir fikir verir. Ama yeterli mi değil? Yani insan sadece gramajla almıyor. Su çok önemli bir kaynak. Yine aynı şekilde bu çeşitli kirleticileri, toksik elementleri veya eee kanserojen maddeleri sularda bakarsınız, havada bakarsınız. Dolayısıyla ortaya bir şekil çıkmaya başlar. Yani siz havada bu kadar kirlilik var. Neler var? İşte uçucu organik kirleticiler, kolo aromatik hidrokarbonlar, onlarca bileşik bunlar ve o bölgede çok yoğun. Yani o bölgede bir sanayi tesisin ortaya saçtığı toksik kimyasallardan söz ediyorum. Hava, su, gıda bunlarla ilgili kirlilik düzeylerini de daha önce yaptığınız hane halkı bazında kanser görülme sıklığının yoğun olduğu bölgelerle kirlilik bölgelerini yan yana çakıştırabilirseniz üst üste. Hani var ya bazı filmlerde parmak izlerini böyle üst üste çakıştırırlar. Evet. Ne çekme. Tam da öyle bir şeyden bahsediyorum. Hı. Hı. O zaman elinizde çok büyük bir kanıt var demektir. Zaten bir e, yerleşim bölgesinin e, kansere yol açtığını e, ya da kanser riskini artırdığına dair... Yapılabilecek eldeki tek makul akademik çalışma da böyle bir çalışmadı. Başka bir şey yapma şansınız yok. Peki şimdi bulgulara burada... dair e, örnek verebilir misin? Mesela e, dilovasında incelenen çünkü gıda kısmında bizzat e, araştırmada bulundun, e, değil evet. mi? E, onunla ilgili örnek e, verebilir misin? Verebilirim. Tamam, yani Hı. ben şimdi gıda ile ilgili e, bu, bu 2011 başlayan, yani benim ben de ilk temaslı söylüyorum Akdeniz Gıda daha Araştırma Merkezi'nde o zaman teknik bir ürün yaptığım Akdeniz ARGE, buradaki bir ARGE tamamen aslında kanserojen kimyasalların testiçi üzerine çeşitli ortamlarda kurulmuş bir merkez idi. Ee, Şimdi projenin odağında bu kanserojen kimyasalların test olduğu için Sağlık Bakanlığı'ndan birileri ben de bağlantı kurdular, beni sitesine batmışlar dediler. Ki, ben, ben ben baştan işim bu kadar büyük olduğunu bilmiyorum açıkçası. Evet. Tabii gizlilikle yürütülen bir e, çalışma bu. Sonra biz 2012-2013 e, gıda ile başladık işi. Binlerce gıda örneği analiz ettik Yani 1.800 bin analizden bahsediyorum en az. E, su örnekleri aynı şekilde. Sadece gıda ve su da. Üç günün üzerinde örnek analiz edildi bu kentlerden, çeşitli yerleşimlerden ve hani yüzlerce farklı e, toksik madde, zehirli e, madde kalıntısına bakıldı. E, sonuçta şöyle söyleyeyim, yani 2015 hmm. sonuna kadar bu analizler yapıldı. Ben genel söyleyeyim, vaktimiz çok az, bir evet. sürü yani, aneydi. Evet. detayları, Biyanet'teki yazıda uzun bir evet. yazı var orada yazdım. Evet. Şöyle söyleyeyim, e, daha iyi akıllıca olacak e, fikir verme açısından. Şimdi mesela ergene havzasını düşünelim gene havzasında biz şimdi gözle de görüyoruz, bir takım endüstriyel e, atıklar e, nehre e, karışıyor yani bir şey evet, deşarj de de ediliyor. Haberler uzun yıllardır çok, çok devam kaldırlar. eden bir kirlilik üstelik evet. Evet. Mesela şöyle neler olabilir? İşte çeşitli ağır metal kalıntılar olabilir. Yine bazı e, aromatik kirleticiler olabilir. Boya, solvent, hmm. çeşitli unsurlar olabilir. Tamam, bunlar elde duruyor. Şimdi yapılacak şey şu, e, neyin Doğduğun noktadan başlarsınız, adım adım gidersiniz yani belli lokasyonlardan örnek ala ala, ala takip denize döküldüğü noktaya kadar, denize döküldüğü noktada da iş bitmez. Deniz suyunda bakarsınız, evet. deniz suyundan yaptığınız ölçümleri e, çok uzak bir noktadan yani Marmara Denizinin çok çok uzak bir noktadan yapılan ölçümlerle kıyaslarsınız daha Tam da o deniz suyuna döküldüğü noktadaki deniz canlılarında acaba toksik kirlenme var mı? Hmm. Onu da giriniz. Antalya Körfezi'ndeki canlılarla kıyaslarsınız. Anlatabilir miyim? Evet. Şimdi yani e, araya girmekten şey yapmayın. Ben böyle hızlı hızlı anlatıyorum. <gülüyor> <onu> çok şey <gülüyor> severim. Sizin mi? zamanınızdan evet. çalmıyoruz, o yüzden tamam. sustuk biz. <gülüyor> evet, taburcu yani. E, Aralıksız konuşuyorum Yok, ee, Çok lütfen. önemli e, hani Sizde bunun içindesiniz tamam. zaten e, Mesela ne, ne bulundu yani, söyle, Şöyle söyle Bazı şimdi, örnekler ve maddeler üzerine Mesela arsenik evet, şimdi, anemiz hı -hı. yapılmış arsenik Tamam yani bulunmuş. sadece arsenik hı -hı. Odaklı konuşmayayım. arsenik tamam, Kadlium, kurşun, evet. taliyum Nikel, hani Böyle endüstriyel evet. atıkların Yol atacağı kirlenmeyi gösteren Toksik evet. maddeler bunlar Şimdi Antalya'yla kıyaslan demiştim. Antalya'da bunların miktarı çok düşük çıktı. Öyle. Yani hmm. Antalya'da. E, şimdi bir grafik düşünün. E, bu, bu yapılan analizleri element bazında tık tık, tık grafiğe işliyorsunuz. Ankara'da noktalar var. E, sonra iş Ergeniye'ye doğru gittikçe Tekirdağ, Kırklareli vesaire o şey grafik gittikçe yukarı doğru seyretmeye başlıyor. Miktar grafiği. Hmm. Yani şöyle şunu söylemeye başlayalım. E, endüstriyel e, şimdi, faaliyetlerin olmadığı Antalya gibi bölgeyle Ergen Havzası'ndaki illerdeki kirliliği ve kocaeli elini fiyatladığınızda o bölgelerde çok yoğun bir ağır metal kirliliği var. Yani dehşet verici boyutlarda bazı açılardan. Şimdi e, bu, bunu başka şeylerle de görebiliyoruz. Yani işte hava ölçümleri mesela, hava kalitesi ölçümleri yaptığınızda sağlık açısından zararlı maddeler var mı? E, bu egzoz emisyonlarının e, hava kirlenmesine yol açan emisyon, yani yayılımların, atıkların e, olduğu bölgelerde ...boz partiküllerindeki bu toksik sinyasal maddesinin muazzam yukarıya doğru tırmandığını görüyorsunuz. Hava kalitesinin daha iyi olduğu bir başka bölgeye kıyasla. Şimdi şurası çok net. Yani şu şu, şu deniliyor, bu bile de getirilse bana hatta bazı arkadaşlar alabiliyor. Ya zaten gözle görülür bir kirlilik var hani hmm. e, ne oldu ki hani. Tamam yani bir şeyin hani e, üzerinde iddia ran yola çıkarak konuşmak başka bir şey. Herhalde yani çok böyle analitik bir kanıt olması başka bir şey. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Ee, mesela o bölgede yetişen tarım ürünleri de incelendi. Yani 230 civarında pestisite bakıldı. Bu pestisitlerin içerisinde 115 tanesi, 116 tatta e, hormonal sistemi bozan özellikteki pestisitler. Dahası yine aynı gıda ürünlerinde mesela ağır metal kalıntısına bakıyorsunuz. Onlarca e, ağır metal. Şimdi e, şurası çok net. Yani e, elde Verileri yan yana getirdiğimizde 2015 yılı Aralık ayında bu verileri yan yana getirme toplantısı yapıldı. Henüz evet. o zaman projenin içindeydim. Baştan sadece hizmet alımı yapılıyordu bizim ARGE merkezimizden. Akdeniz'in merkezindeki. Sonra ben proje ekibine dahil oldum Ben yani üstü bir proje. yani Gerçekten ilk, ilk şaşkınım de Türkiye'de böyle bir iş nasıl yapılıyor oldu mesela. Ama sonra baktım ki yani e, e, yine sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Yani bakanlık bu rakatları aslında öyle bir havada yani. Böyle bir şey yapılsın bir. Yapılsın da. Yani ama de, bunun de, sonucunun de, böyle olacağını herhalde e, öngöremediler. Yani öngörmeyi geçtim. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de artık öyle bir akademik ortam var ki. Yani mevcut siyasal bürokrasi ergen edile basında hiçbir kirlenme yok, abartıyorsunuz dediğinde gerçekten bunu böyle büyük bir ciddiyetle cevval bir şekilde savunan bir dünya akademik insan var yani. Şimdi bu hani, işin başka hı hı. bir yana. Tabii, e, Ama şöyle bir şey söyleyelim. Yani Bakın o bölgelerde bu andır çalışmaların dışında e, e, mesela elektronenitik ölçümler var. O enerji nakilatlarından acaba insanlara bir risk doğuyor mu doğmuyor mu? Yine e, çalışmada doğrudan e, insanlarda, erişkinlerde Kocaeli, ergene Havzası ve Antalya odaklı. Mesela muhtemelen e, kan ve idrar örneklerinden bahsediyorum. Erişkinlerde ağır metalde e, bazı toksik bileşenlerin kalıntısı var mı? Yani vücut alıyorlar mı? Şimdi şöyle düşünelim olayı, bir halk sağlığı çalışması, bir çalışmada bizim kafamızdaki sorun şu. Acaba bu bölgedeki çevresel ortamlardan insanlara kanserojen madde geçiyor mu? Evet. Geçiş Hı -hı. yolları belli. Soluma, yeme, içme vesaire evet. ve çalışan ortamlar. Şimdi siz hem insanlarda bir takım dünyalarında kanserojen maddeler olduğunu teşvik ederseniz, evet. e, kanda, idrarda vesairede. Bir de ortamlarda bunların varlığını gösterebilirseniz ve bu ortamda bulunan kanserojen maddelerin diyelim daha temiz bir bölgeye kıyasla, örneğin Antalya'ya kıyasla daha yoğun, daha yüksek olduğunu gösterirseniz o zaman buradaki insanlardaki kanser riskinin diyelim Antalya veya daha temiz olan bir başka bölgeye, mahalle kıyasla daha yüksek olmasına bir açıklama getirmiş oluruz. Yani Ama bu açıklamanın ötesinde şöyle düşünelim. Burada öyle büyük bir data dosyasından bahsediyorum ki ben sadece gıda su raporu 200 sayfa, 15-16 tane farklı çalışma var. Yani her birinin minimum 80-100 sayfa olduğunu düşünsek ki bazıların dosyasının çok da büyük olduğunu düşünüyorum. Özellikle hane bazında yapılan hmm. çalışmadan birkaç bin sayfalık minimum bir rapordan bahsediyoruz bir çalışmadan. Ve bu çalışma aslında sadece gıda ve su odağında bakıldığında dahi, Türkiye'nin temiz olan başka bir yerine kıyasla yani Ergen ve evet, Bilovası Kocaeli örneğin dışındaki bir yere kıyasla o bölgelerde çok ciddi bir kirlenme olduğunu gösteriyor. Ya yani bu çok önemli. Peki, peki tamam. Bu kanıtlar var. Bu araştırma önümüzde ve bu arada da 4 e, dakikamız var. <gülüyor> <gülüyor> Toparlamamız tamam. gerekiyor e, tamam. bilen. E, ne neden yapalım? peki e, neden açıklamıyor bu halk sağlığını birebir ilgilendiren herkesin haberi olması gereken, gazetelerin manşetlerinde olması gereken e, bir mesele. Ve neden? Hızlıca söyleyeyim. Tamam. Evet. evet. Tamam yani. <gülüyor> e, ya şöyle 2015'te bir genel değerlendirme toplantısı yapıldı. O toplantıda bu dediğim tespitler yapıldı. O bölgenin kibidiği ortaya çıktı. E, sonra hani ben projenin içinden uzaklaştırıldım. Üniversiteden atıldım biliyorsunuz KK'yla. argen evet. merkezindeki çalışmalar da yarım kaldı. İşçi sağlığı e, üzerine 2500 taneyi kapsayan bir çalışma yapacaktık. Ben onun bütün planlamasını yapmıştım. Yani iş ortamlarında acaba geçiş var mı? O da yapılamadı. O da yapılamadı. Bildiğim kadarıyla. Ama geldiğim nokta şu. Yani en geç 2016 yılın sonunda bu projenin ana raporunun çıkmış olduğunu düşünüyorum. Bu böyle. Ben tabii şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Biraz da soruşturdum da bu işi. Hı hı. Dolayısıyla 2017 yılı içerisinde bu projenin bir şekilde açıklanması gerekiyordu. Şimdi tabii açıklanması derken çok naif söylüyorum. Bu memleket öyle bir memleket değil. Onun da çok farkındayım. ile ilgili, çalışmalarla ilgili biraz ben hani detaylara baktım. Bu geçtiğimiz 2017 yılı içerisinde. Çok geniş bir data dosyası o da. Ve hani... Şu noktaya geldim, yani bunun bir şekilde deklar edilmesi lazım, bir halka duyurulması lazım. Diyanetteki yazıyı da o bağlamda yazdım. Bakanlık bunu açıklayamaz. Neden açıklayamaz? Bakanlığın bunu açıklaması şu anlama gelir. Sağlık Bakanlığı işini doğru düzgün yapmamış. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı yapmamış. Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmamış. Orman Su İşleri Bakanlığı yapmamış. Yerel belediyeler yapmamış. Yani şimdi bu kadar vahşi bir sistem, üretim kontrols atık sistemi kolektif bir bu, görmezden gelme hali gelme e, dedim ya bu yani bu projenin gerçekten yapılması bile bence hani e, Allah'ın verdiği e, değişik bir şey ama içerisinde çok fazla sayıda insan var onu da söyleyeyim bu gömülemez en azından bu aşamadan sonra gövünmeyeceğine ilişkin bir kanatın var buna biraz sahip çıktı medya bu elde kaldığı kadarıyla hı hı. E, bunun ardına düşünmesi lazım ardına düşünmesi işini yapacak olanlara siyasal partiler yani ama Hani siyasal partiler biliyorsunuz yani. Binlemleri bambaşka. Evet yani. Bunları konu olarak bile görmüyorlar ne yazık ki. Ama son şeyi ya en az, en az 10 milyon insanı çok doğrudan ilgilendiren bir sorundan söz ediyoruz burada. Yani. Ve çok e, müthiş bir tespit var burada. Bu tespitten yola çıkarak o bölgelerde e, mahallelerdeki e, hastalık görülme sıklıkları çalışması yapılabilir. Bu, bu, sadece bu zehirlerden. Mavuziyet çalışmaları yapılabilir. Yaş gruplarına göre insanlar bu toksik maddelere ne kadar maruz kalıyorlar. Hı hı. Alınacak önlemleri tartışabiliriz yani. Bazı bölgelerde belki tamamen boşaltmak gerekecek. Oralarda insanlar yaşamasın daha iyi madem ki biz böyle... Tam tersine daha fazla şey sanayi tesisi ve daha fazla yani, termik santral hani, vesaire vesaire geliyor. E, Tabii ama şu, şunu söyleyelim gerçekten dünya başka bir yere dönüyor. Sadece bizim memleket değil... E, bu tip çalışmalar olumlu bir şeye yol açması için çabalamaktan vazgeçmemek gerekiyor ama devletin de fonksiyonu değişti. Şirketler de bir tuhaf yani tuhaflar iyice saçma evet. oldular. Evet. Ee, süremizin de sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu Ergene e, Nehri Havzası'ndaki bu yoğun e, endüstriyel kirliliğin e, bize nelere mal olduğunu ee, telefon attığımızda akademisyen gıda mühendisi Bülent Şık e, vardı. E, Vaktimiz verdiğince anlatmaya çalıştı. Çok teşekkür de, ediyoruz. Ben teşekkür okuyabilir. ederim. Çok sağ biz, Çok teşekkür biz teşekkür ederim. ederiz sevgili Bülent. Evet. evet programın güzel. sonuna geldik. Ee, hiç karartıcı bu konu ama e, Bülent'in de çağrı yaptığı gibi biz de buradan Hı -hı. yapalım. Ee, sizler talep etmeden bu sonuçların ne olduğunu düşünüyoruz. E, ee, devletten talep etmeden e, öğrenme şansımız olmayacak. Yok, evet. O yüzden e, hepimizi ilgilendiren bir konu, çocuklarımızı geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Herkesi de bu konuda e, biraz duyarlı olmaya çağıralım. <gülüyor> evet. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüş ekonomi ekoloji.